Kardeşlerim, muazzez müminler, mühim olan adım atmak değil, doğru yerde olmak, doğru yerde yürümek. Doğru yerde değilsek, atmış olduğumuz her adım bizi istikametimizden, yönümüzden, menzilimizden, hedefimizden uzaklaştıracak. Allah azze ve celle peygamber aliye vesselam'ı bütün krizlerden, bütün musibetlerden, belalardan insanlığı kurtarmak için gönderdi. Kumandan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o yol gösterecek. İnsanlar imtihan için yaratıldılar. Ve le nebluwennekum bişey'in min el-haufi vel-jû'i ve naqsin min el-emwali vel-anfusi ve's-semarat. Ve beşşir'is-sâbirîn. Ellezîne Bazen mallarınızla, canınızla, evladınızla düşman saldıracak onunla, eşkıya ile, bütün şekilleriyle, şubeleriyle Bela musibet üzerinize gelecek. O bela musibet sizi kuşattığında, içine aldığında inna lillahi ve inna ileyhi raciun'' Senden geldik yine sana dönüyoruz. Senden geldik yine sana dönüyoruz. Bunlar vasıta, bunlar vesile, bunlar sebep ya Rabbi diyebiliyorsa Müslüman her şeye rağmen ayakta kalabiliyorsa o, imtihanın sırrına müdrik olan bir kuldur. Bahtiyar bir kul. Kardeşlerim, musibet ferdi planla gelir. Şahsi planla gelir, bir de cemiyet planında olur. Şahsi planda musibetler gelir, hastalık. Gelir sizi kuşatır. Doktora gidersiniz, sonuçları alırsınız. Doktor der ki, ''Şahsi tecrübelerim kanaatlerimden hareketle söylüyorum.'' Altı ay en fazla bir yıla kadar yaşarsınız. O an beşer planında kimselerin etrafınızda olmadığını anlarsınız. Aradan bütün vesileler, bütün vasıtalar çıkar. Ben geldim ya Rabbi huzurundayım. Senden başka sığınak, barınak, tutamak olmadığını ilan eder. Bir iman ile huzurundayım Allah'ım der mümin. Peygamberler bu belaların en büyüklerine maruz kaldılar. Onlar sana bana örnek olsun diye. Eğer bir baba akşam evine ekmeğin yanında helva götüremiyorsa Şiibe Ebi Talip'te, Kızı Fatıma, ekmek dediğinde 3 yıl ona ekmek götüremeyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakacak, sabredecek. Ayakta kalacak, kulluğun sırrına erecek. Eğer bir kumandan yenildiyse, mağlup olduysa Uhud'da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakacak, onunla teselli olacak. Bir devlet başkanı ihanetlere uğradıysa Uhud'a giderken ordusundan 300 küsür insan ayrılan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakacak Ferdi planda gelen musibetler En büyükleriyle peygamberlere geldiler Allah Resulü Aleyhisselam 7 evladının altısını eliyle kabre koydu Yıkıldım Ya Rabbi Buradan ötesine gidemiyorum Dayanamıyorum Allah'ım demedi ayakta kaldı İnnâ lillahi ve inna ileyhi râciûn Ondan geldi ki yine ona gidiyoruz Musibetler Salih kullara gelince Onların Allah Azze ve Celle katında makamını, mevkisini, rütbesini yükseltir. Beşer planda bütün esbabı boşarlar. Aradan çıkarırlar huzurundayım Allah'ım. Lütfun da hoş, kahrın da hoş Ya Rab derler. Eğer belalar, musibetler umumi ise, cemiyetin bütün noktalarına sirayet ettiyse, iktisadi alanda, istimai alanda, askeri alanda, her alanda belalar, musibetler ümmeti kuşattıysa, o zaman bir sıkıntı var. Allah'a kullukta ciddi manada problemler var bunun çaresi Allah'a yönelmektir bütün varlığımızla mevcudiyetimizle biz buradayız Ya Rabbi tevbe ettik pişman olduk nadim olduk sana dönüyoruz Allah'ım demektir kardeşlerim bütün peygamberler umumi plandaki musibetlerden belalardan insanları kurtulmaya doğru adım atmaya Allah Azze ve Celle'nin rızasına yürümeye davet ettiler. Fakat bu daveti tevbeyle başlattılar. İstiğfarla başlattılar. Kâle Rabbi inni da'vutu kavmi leylev ve nehâra 950 yıl gece demeden, gündüz demeden insanları, muhataplarını Allah'a, onun rızasına, cennetine davet eden Hz. Nuh Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki kuraklık var. Dediler ki musibet var. Dediler ki umumi manada belalar var. Nuh ellerini kaldırsan... Allah azze ve celle bizi bu belalardan kurtarsa dediklerinde fakul tustagfiru rabbekum innehu kana gaffara yursil is samaa aleykum midra wa yumdizukum bi amwali wa banin ve yecal lekum cennatin ve yecal lekum enhara Hazreti Nuh aleyhisselam onlara fakul tustagfiru rabbekum innehu kana gaffara dedim ki onlara bütün varlığınızla, mevcudiyetinizle, okulunuzla, mektebinizle, evinizle, pazarınızla, piyasanızla, tüccarınızla, valinizle, amirinizle, memurunuzla Allah'a yönelin. فَكُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ kana غَفَّارًا eğer istiğfar ederseniz yursilis sema a aleykum midrâra semanın kapılarını açar yağmuru bol bereketli gönderir size yardım edecek, nusret edecek evlatlar verir, mallar verir, bahçeler verir, bostanlar nehirler verir size Allah Azze ve Celle o halde öncesinde beladan, musibetten Cemiyet planında, umumi manada kurtulabilmek için Allah'a yönelmek gerekir. Bütün şubelerimizle, mevcudiyetimizle O'nun huzurunda durmalı. Biz geldik ya Rabbi demeli. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife, geliyorlar Ömer diyorlar. Hayvanlar telef oldu Ömer. İnsanlar, çocuklar, bebekler susuzluktan kırıldı Ömer. Ömer gitsek, yağmur duası yapsak, Hz. Ömer gider ellerini kaldırır sadece estağfirullah der.'' Ömer günahlarının affını istiyor ya Rabbi. Dua etmez. Duası budur Hazreti Ömer'in. Sadece istiğfar eder günahlarımdan pişman oldum. Nadim oldum ya Rabbi kul olarak. Eksiklerim, noksanlarım, hatalarım var. İstiğfar ediyorum. Ömer sana yöneliyor ya Rabbi. Kardeşlerim, Ömer radıyallahu anh devlet başkanı. Peygamber aleyhisselam ona dair buyurmuştu ki, لَوْ كَانَ النَّب۪يُّ بَعْد۪ي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ Eğer benden sonra biri peygamber olsaydı muhalfarz Ömer olurdu Hattab'ın oğlu Ömer olurdu O Ömer radıyallahu an, duaya benim yüzüm yok ya Rabbi diye ellerini kaldırıyor O Ömer mihrab'da namaz kıldırırken Abdullah bin Şeddad mescide girmiştim en arka saftan Ömer'in hıçkırıklarını duyuyordum. Semi'atu neşice Umar wa ana fi En arka saftaydım. Ömer ağlıyordu. Kale innema eşku bethi ve huzni ila Hüznümü, kederimi, gamımı sana arz ediyorum ya Rabbi diyen. Mihrap'ta Kur'an'ın ayetlerini okurken Kendisi hıçkırıklara boğulan Ömer ellerini kaldırıyor. Duaya yüzümüz, mecalimiz yok Ya Rabbi istiğfar ediyoruz diyor. فَكُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ kana غَفَّارًا Kardeşlerim, peygamberler, salihler belalardan, musibetlerden kurtuluş için Allah'a yönelmeyi, iltica etmeyi gösterdiler. Hasan Basri'ye geldi birisi, fakirlikten şikayet etti. ''İstağfirillah'' dedi, ''Allah'a yönel, istiğfar et, pişman oldum, nadim oldum ya Rabbi'' de. Başka biri geldi, ''Allah'a dua etsen, Cenab-ı Hak bana evlat verse ona da ''İstağfirillah'' dedi. Başka biri geldi, yağmur duasına çıksak Hasan dedi, Hasan Basriye. Ona da estağfirullah, Allah'tan affını dile dedi. Kardeşlerim, salih insanlar, muttakiler, insanlığı hep istifara davet ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif edince, Umumi manada belalar vardı. Kabe'de bile isyan ediyorlardı. Kabe'nin etrafını putlarla doldurmuşlardı. Putlara secde ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Darul Erkam'a kapanıp Ey insanlar buraya gelin dua edelim Allah Teala yolumuzu açsın demedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meydan yerine çıktı. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye ralıyallahu anhüm. Burada dua edin Allah'a yalvarın Allah başımıza gelen bela ve musibetleri defesin. Ey salih kullar insanlığın kurtuluşu selameti için yalvarın sadece bunu söylemedi Peygamber. Yani şu değil İslam buraya gelelim namaz kılalım namazda Allah'a yalvaralım fakat cemiyetin meydanında mağazamıza dönünce okulumuza gidince iş yerinde bankanın önünden Allah'a isyan edilen müessesenin önünden geçerken Allah'ı hatırlamıyorsak Allah bu belaları gidermez kardeşim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemiyetin merkezinde durdu قُولُوا la اِلٰهَ illallah اللّٰهَ Allah'tan başka bütün ilahları reddedin ki Allah size selameti, felahı, saadeti versin buyurdu Ey asabım, sizler beni gördünüz salih insanlar oldunuz İnsanlar dışarıdan gelsinler. Ebu Bekir benim için dua eder misin? Ömer benim için dua eder misin? İnsanlara bunu söyleyin demedi peygamber aleyhisselam. Ela liyubelligi şahidu minkumul gaib. Arafat'ta beni dinleyenler. Benden aldıklarını Başka şehirlere Başka iklimlere gitsinler Orada insanlara Beni görmeyenlere Allah ve Resul davasına Tanık şahit olmayanlara anlatsın Buyurdu peygamber Ela liyubelligiş şahidu Minkumul gâib Ashabım, beni Arafat'ta dinleyenler, bir ayet bile olsa benden insanlara anlatınız. Allah'ın ayetini ulaştırınız. Kardeşim, buradan çıkacaksın, okuluna gideceksin, mağazana gideceksin, evine gideceksin. Hayatından şu kadar yıl geride kaldı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan bir hadisi şerif. Allah'ın kitabından bir ayet, yanlışı gördüğünde, hatayı gördüğünde, musibeti gördüğünde durun ey kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Allah buyuruyor ki, peygamber buyuruyor ki diye, onun asabı gibi yanlışlara müdahale ettin mi Müslüman? İşte bela, musibet, her yerden şehit haberleri geliyorsa, Kur'an'a hakim sana yol gösteriyor. Bu bela, bu musibeti sen çözeceksin Müslüman. Ey alemi İslam, 1 milyar 800 milyonluk Müslüman alemi. Bu belayı hep beraber çözeceğiz. Bağdat, Şam, Kahire, Arakan, Doğu Türkistan, eğer biz Allah Azze ve Celle'ye karşı, Kulluk vazifemizi yaparsak o zaman bu gözyaşları, akan kan o zaman duracak kardeşlerim. Allah Azze ve Celle içkiyi yasaklayınca sahabe-i kiram radıyallahu anhum peygamber aleyhisselamın mescidine çekilip orada ellerini kaldırıp ya Rabbi Medine'de insanlar sudan daha fazla içki tüketiyorlar. Biz onları değiştiremeyiz. İçkiyi biz yasaklayamayız Ellerimizi kaldıralım Yalvaralım Allah'ım Onların kalbine İçkiden, kumardan nefret, iradesini, duygusunu ver diye. Sadece dua ile yetinmediler. Medine sokaklarında dolaştılar. Fehel entum muntahum. Artık içkiden, bütün belalardan vazgeçtiniz mi? Değil mi? Vazgeçtiniz değil mi diye bu ayeti okudular. Onları vazgeçmeye davet ettiler. Ya Rabbi, bu insanlar puta tapıyor diye. Onlar Darul Erkam'a çekilip orada yalvarma dılar bizzat meydan yerine çıktılar ey insanlar Allah Teala sizi taşların önünde eğilmek için değil kendisine kul olmak için yarattı diye asabı ı kiram meydan yerinde Vazife ifa ettiler 80 yaşında 90 yaşında ata bindiler Ebu Ayub el-Ensari gibi İstanbul önlerine geldiler. Hem duaları vardı, hem amelleri vardı. İnsanlar musibetlerden, belalardan nasıl kurtulur diye o noktada cehdi vardı, gayreti vardı sahabenin. Fezkürûni ezkürküm. Eğer beni kullukla hatırlarsanız, ben de sizi af ve mağfiretle hatırlarım. Eğer delikanlılar, önünüzde kadınlar, anadan urayan yürürken nefsiniz onlara bak diye size baskı yapıyor, o zaman Allah'ın azametini, size verdiği nimetleri hatırlıyorsanız, ben de sizi musibetlerin anında hatırlarım. Ey baba kızın evden çıkarken sen Allah'ın tesettür emrini hatırlıyorsan Allah Teala seni eşkıyalar her noktada, her köşede, her bucakta tuzakları kurduğu an Allah seni o zaman derin bir ferasetle hatırlayacaktır. فَذْكُرُونِ <gülüyor> اَذْكُرْكُمْ Kardeşlerim Allah'a yönelmek elbette dualar olacak fakat duaların önünde وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Allah Azze ve Celle bana dua edin size icabet edeyim o kapıya geleceksiniz ama önce siz ellerinizi kaldıracaksınız yani salih insanlara gidip hani dua etseniz Allah Teala bu belaları defese değil biza senin gayretin olacak senin amelin olacak eğer bunlar olursa ikinci merhalede velev ennehum iz anfusahum enfusahum caûke festagferullaha ve lehumur rasul ve lehumur rasulü Cevdullah'a Tevvab'er Rahim'a Yani eğer onlar velev ennahum izzalemu enfusahum ja'uuke gunaha batanlar zulmedenler hasi olanlar sana gelseler festaferullah ve stafera rasulu. rasul Allah'a istiğfar eseler, peygamber de onların affedilmesi için Allah'a yalvarsa, levecedullah'a tevvab'er rahima. O zaman Allah azze ve celle'yi günahlarını affeder halde bulacaklar. Yani önce müminler yalvaracak. Önce biz pişman olduk, nadim olduk. Huzuruna geldi ki ya Rabbi diyecekler. Sonra salihler, abidler, nebiler dua ederse o zaman Allah azze ve Celle yolu açacak kardeşlerim. İmam Müslim rivayet ediyor. Rebiya bin Kâv Allah Resulü Aleyhisselam'ın abdest suyunu getirmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın suyunu dökecekler. Abdest suyunu. O an kendini toplar. Bir cesaret hali. Ya Resulallah der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fekale li selli Sel Fakaleli ne istiyorsan ne arzuluyorsan iste benden dedim ki ya Rasulallah eseluk'e murafaka tekfil cennet cennette seninle beraber olmayı istiyorum ya Rasulallah efendimiz ala sallallahu aleyhi ve selam bunu mu istiyorsun sadece bu mu buyurdular başka bir şey var mı bu deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve Fa aini ala nefsi bi kessreti sucudu O halde çok namaz kılarak bana yardım eder misin? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam dua edecekler. Fakat ona buyuruyorlar ki sen de adım atmalısın. O yüksek makamlara çıkman için gayret etmen gerekir. Sen de eksikler, sen de hatalar, sen de noksanlar görüyorum. O halde fe inni ala nafsik bi kesreti sucudik. Daha çok namaz kıl. Tetecafa junubuhum anil mazajie yed'un rabbuhum khaufow ve tama. Gecenin karanlıklarında kalk. Tetecafa cunubuhum anil madaci'i Yanlarınızı bedenlerinizi yataklarınızdan Yattığınız yerlerden uyku odalarınızda O rahat yataklarınızdan kaldırın Korkuyla umut arasında biz geldik ya Rabbi huzurundayım Huzurundayım Allah'ım deyin orada ellerinizi kaldırın Peygamber ve selam, Rabia adına bütün ümmetine Bütün mazlumlara kadınlara, ihtiyarlara, delikanlılara buyuruyor ki Allah Azze ve Celle sizi musibetlerden, belalardan kurtarsın ümmetim sizin kurtuluşunuz için yalvaran bir peygamber var. Fakat o peygambere teheccüd namazıyla yardım eder misiniz? Nafile namazlarla Hazreti Muhammed'e yardım eder misiniz? Sadakayla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yardım eder misin? Genç adam kardeşim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ''Kurtuluşun yolunu tayin ettiler, buradan gideceksiniz buyurdular ama önce sen yolda olacaksın, evinde, cemiyetin bütün noktalarında Allah'ın buyruklarını hatırlatacaksın, onları ilan edeceksin.'' O yolda fe'inni alâ nefsik bi kesreti değil namazla, sadakayla, yönelişle seni kurtarmak için uğraşan, cehdi gayreti olan, ruhaniyetiyle ümmetinin acısına, ızdırabına tanık olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a yardım eder misin? Ondan yük alır mısın? Ben buradayım Ya Resulallah der misin? Mazlumların, muhacirlerin imdadına koşar mısın kardeşim? Ferdi planda musibetler var Bir de umumi planda musibetler Ferdi planda musibetler Onlar gelecek Hastalıkla gelecek Fakirlikle gelecek Arada hiçbir şeyin kalmadığını göreceksiniz Budu ve sadece sana ibadet ediyor sadece senden yardım istiyoruz ya Rab sırrına ereceksiniz belalar nebileri salihleri sıddıkları nasıl olgunlaştırdığı Allah'tan başka sığınak, barınak tutamak olmadığını en yakın planda onlar idrak ettiyse ferdi planda belalar bize onu ihsan edecek ama umumi planda belalar. Ve alakad arsennâ ile min kablik. Allah Azze ve Celle senden önce çok nebiler gönderdik. Walakad arsen la ilaume min kablik, fa akad nahum bil beesai Onlara belalar, sıkıntılar, darlıklar verdik ki Allah'a yönelsinler Dhara al fasadu fi al bahri bima kaset aydin Bütün karada denizde olanlar belalar, musibetler, umumi planda müminler Allah'a yönelsin diye, o kapıya gelsinler, biz buradayız Ya Rab desinler diye. Kardeşlerim, o beladan kurtulmak için umumi planda seferbellik ilan etme mecburiyetindeyiz ölene kadar o seferberliğe devam edeceksiniz. Bütün müminlerin asıl temel vazifesi budur. Hiçbir durumda hiçbir şartta onlar kulluktan ödün vermeyecekler. Allah Azze ve Celle bu dünyaya bizi ona kul olalım diye gönderdi. Hiçbir güç, hiçbir anlayış bizi bu vazifemizden alıkoyamaz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendileri Allah Resulü Aleyhisselam vazife vermişti Onlar o vazifeyi ifa etmek için Medine'nin dışına çıktılar 80-90 yaşında başka şehirlere muhacir oldular Onları o şehirlerde bekleyen insanlar yoktu Billboardlara adlarını, isimlerini yazmamışlardı Çoğu yerde önlerinden kürsüleri aldılar Konuşmalarına müsaade etmediler onlar biz buradan öteye gidemiyoruz ya Rab demediler. La yesedinu kellezina yu'minun billahi Allah'a ve ahirete iman edenin özrü mazereti olmaz kardeşim. Sen bu yolda gideceksin. Eğer insanlar gaflette, eğer insanlar isyandalar, isyana rıza gösteriyorlarsa sen Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın Asabının yaptığını yapacaksın faize haram diyeceksin Ey kadın Allah'ın tesettür emri var diyeceksin Ey delikanlı gözüne iffetine sahip Ol diyeceksin Umumi manada Masiyetten kurtuluyoruz ya Rabbi diyeceksin Camiye kapanıp dua etmekle Sadece teheccüd namazıyla Allah bu belayı def etmez kardeşim Umumi bir bela varsa, o halde umumi bir yöneliş olacak. Allah'a yöneliş olacak. Araba almak istiyorsun, birisine vekalet verebilirsin. Ev almak istiyorsun, birisine vekalet verebilirsin. Ama Allah'a yönelmenin vekaleti olmaz. Başkası senin adına yalvarırsa, bu bela gitmez. O halde sen bizzat cehd edeceksin, gayretin olacak, varsın birileri engel olmaya, mani olmaya çalışsın. اِذَا debabun fe بَابٌ فَاِنَّ اللّٰهَ يَفْدَحُ bir kapının kapandığı yerde Allah bin kapı açar. Senin korkun, senin endişen varsa, eğer bu yolda yürürken, birilerinden korkun, endişen varsa, o zaman imanında sorun var. O zaman yüreğinde sorun var. Kullen yusibena illa ma keteballâhu Allah ne yazdıysa o olacaktır. Onun ötesinde hiçbir şey olmaz, olamaz. Biz... Öyle bir peygambere iman ettik ki, Mekke'de 13 yıl secde yapmak yasak dediler. Ama ona rağmen Allahu Ekber, Mekke'de Kabe'nin avlusunda Allahu Ekber diyen peygambere iman ettik biz. Hayatı hep olağanüstü şartlarda geçti. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te üzerine geldiler. Şartlar olağanüstü deyip, Peygamber aleyhissalatu vesselam ne namazı bıraktı, ne tebliği, ne daveti bıraktı. O halde şartlar ne olursa olsun, biz her durumda ve her şartta vazifemizi meydan yerinde de, camide de, Allah Teala bizi nerede görevlendirdi ise, Orada Allahu Ekber demeye son nefesimize kadar devam edeceğiz Allah'ın inayetiyle. Kapıları zorlamak bizim vazifemiz. Kapıları açmak ise O'nun ihsanıdır.